Namaz Kılmayanların iki Cihanda Başlarına Gelecek Belalar Eser Ahmet Mahmud Ünlü Hoca Efendi 4. Bölüm Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında namazdan bahsedilince, her kim onu korursa, o kendisi için kıyamet günü bir nur, mahşerde kendisine cennet yolunu gösteren bir rehber ve büyük bir kurtuluş vesilesi olur. Ama kim ona devam etmezse, onun için ne bir nur, ne bir rehber, ne de bir kurtuluş olmaz. Kıyamet gününde ise o kişi, Karun'la, Firavun'la, Haman'la ve Übey İbni Halef'le beraber cehennemin en kötü yerinde olur buyurdu. Hadis-i şerifte ismi geçen kafirler, Kur'an-ı Kerim'de özellikle kınanan meşhur kimseler oldukları için, kötülükleri, Kur'an-ı Kerim'in nasıyla tescillenmiş kimseleri konu etmeye lüzum yoktur. Ancak son olarak adı geçen Übey İbni Halef Yavuru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gebertilen tek kafir olma özelliğine sahiptir ki, Abdullah İbni Mesud radıyallahu an’tan rivayet edilen, Kıyamet günü azap bakımından insanların en kötü durumda olanı, bir peygamberin öldürmüş olduğu ya da bir peygamberi öldürmüş olan kimsedir. Hadis-i şerifinden anlaşıldığı üzere, Übey İbni Halef gibi en büyük peygamber tarafından öldürülmüş olan bir kafirin düşeceği en zor azap içerisinde, namazsızlar da ona ortak olacaklardır. Alimlerden bazısı şöyle demiştir. Namaza devam etmeyen kişinin, bu kafirlerle birlikte haşır olunmasının hikmeti, şöyle açıklanmıştır. Eğer kişi malıyla uğraşayım derken, namazı kaçırdıysa, Karun'a benzediğinden, onunla birlikte mahşere getirilir. Ama eğer saltanatıyla meşgul olduğu için namazı ihmal etmişse, Firavun'a benzeyeceğinden onunla birlikte haşredilir. Yok, eğer vezirlik gibi bir vazife yüzünden namazı geçirmişse, Haman'a benzeyeceğinden onunla birlikte haşrolur. Şayet ticaretiyle uğraşarak namazı terk etmişse, o zamanda Mekke kafirlerinin en büyük tüccarı olan Übey İbni Halefe benzemiş olacağı için, onunla beraber mahşere getirilir. Ey namasız zavallı! Çırası insanlar ve taşlar olan ateşe nasıl dayanacaksın? Karun, Firavun, Haman ve Übey İbni Halef kafirleriyle birlikte azap çekmeye nasıl tahammül edeceksin? Oysa sen dünyanın ateşine, hatta öğlen güneşine bile dayanamıyorsun. Bir de imanını kaybedersen Cehennenden ebedi çıkmayacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazsızlar Karun, Firavun, Haman ve Übey ibn Halef'le beraber olacak hadis-i şerifinde bu kişilerin imansız öleceklerine bir işaret vardır. Zira imanlı ölenin bu kafirlerle ne şu olur? Hangi beden dünya ateşinden, 69 kat daha hararetli olan ahiret ateşine dayanabilir. Orada iri cüsseli, ellerinde demir kamçılar bulunan melekler vardır ki o kamçılar dünyanın dağlarına vurulacak olsa hepsi kırılıp dökülür. O cehennemdeki hamimin kızgın suyun bir damlası dahi dünyanın dağlarının üzerine dökülecek olsa elbette hepsi eder gider. Ey namazını kazaya bırakan asi. Sen kendi nefsinin dostu musun, düşmanı mısın? Sen mümin misin, kafir misin? Eğer müminsen namazı terk etmeye nasıl cesaret edebildin? Artık hemen kendini düşün de, pişman olup pişmanlığın sana fayda vermeyeceği günden önce kendini hesaba çek. Namaza gevşek olanların başına gelecek 15 bela. Ali İbni Ebi Talip radıyallahu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Her kim namazı hafife alırsa Allah ona 15 ceza ile azab eder. Bunların altısı ölümden önce, üçü ölüm anında, üçü kabirde. Üçü de kabirden çıkışındadır. Ölüm öncesindeki altı şeye gelince, Birincisi, Salihlerin ismi ondan kaldırılır. İkincisi, Hayatın bereketi ondan kaldırılır. Üçüncüsü, Rızkın bereketi ondan kaldırılır. Dördüncüsü, Namazı tamam olmadıkça hiçbir hayrı kabul edilmez. Beşincisi, Duası kabul edilmez. Altıncısı, Salihlerin duasından ona bir nasip ayrılmaz. Ölüm anındaki üç şey ise, Birincisi, O kişi gerçekten susuz olarak ölür. Yedi denizin suyu boğazına dökülecek olsa da, Suya kanmaz. İkincisi, Ansızın tevbe edemeden ölür. Üçüncüsü, sanki dünyanın bütün demirleri, ağaçları ve taşları boynunda ve iki omuzundaymış gibi çok ağır bir halde ölür. Kabirdeki üç şeye gelince, birincisi kabir onun üzerine daraltılır, ikincisi kabri ona karanlık olur, üçüncüsü sorgu meleklerine cevap verirken, konuşacak dermanı kalmaz. Kabirden çıkışı sırasındaki üç şeye gelince birincisi Allahu Teala'ya kavuştuğunda o kendisine çok kızgın olur. İkincisi hesabı çok zor olur. Üçüncüsü Allahu Teala'nın huzurundan dönüşü cehenneme doğru olur. Ancak Allahu Azze ve Celle'nin affetmesi müstesna. Zira bu durumda cehennemden kurtulur. Namazı muhafaza eden kişiye Allahu Teala 5 haslet ikram eder. Birincisi geçim darlığı ondan kaldırılır. İkincisi kabir azabından kurtarılır. Üçüncüsü Allahu Teala amel defterini ona sağ elinden verir. Dördüncüsü sıratı şimşek gibi geçer. Beşincisi, hesaba çetin sorguya tutulmadan cennete girer. Namazdan uzaklaşıp gevşeklik yapanaysa, Allahu Teala on beş ceza ile azap eder ki, bunların beşi dünyada, üçü ölüm anında, üçü kabrinde, üçü de kabrinden çıkışı sırasındadır. Dünyada olanlara gelince, birincisi, ömründen bereket alınır. İkincisi, Suratından salihlerin siması, iyilerin görüntüsü silinir. Üçüncüsü, her ne amel işlerse Allahu Teala ona mükafat vermez. Dördüncüsü, kendisi için göklere hiçbir dua yükseltilmez. Beşincisi, salihlerin duasında onun için hiçbir nasip bulunmaz. Ölüm sırasında kendisine isabet edecek olanlar, birincisi, şüphesiz ki o, Zillet ve hakarete uğramış olarak ölür. İkincisi aç olarak ölür. Üçüncüsü susuz olarak ölür. O derece ki dünyanın denizleri kendisine içirilecek olsa susuzluğundan kanmaz. Kabrinde kendisine çarpacak olan azaplar. Birincisi kabri kendisine o kadar daraltılır ki kaburgaları birbirine geçer. İkincisi Kabri ona ateş olarak tutuşturulur da böylece o gece gündüz ateş közleri üzerinde döner durur. Üçüncüsü kabrinde ona kel pehlivan adında bir yılan musallat edilir ki onun iki gözü ateşten tırnaklarıysa demirdendir. Her bir tırnağın uzunluğu bir günlük mesafedir. O yılan ölüyle konuşurken ona ben kel pehlivanım der. Sesi çok gürültülü, yıldırım sesi gibidir. O, Rabbim bana emretti ki sabah namazını terk ettin diye sana güneşin doğuşundan sonrasına kadar vuracağım. Öğlen namazını kılmamana karşılık seni ikindiye kadar döveceğim. İkindi namazını zayi etmen yüzünden akşama kadar sana sopa atacağım.'' Akşam namazını terk ettiğin içinde yatsıya kadar sana darbe indireceğim. Yatsı namazından sebepte sabaha kadar sana darbeler indireceğim der. Ona her darbeyi indirdiğinde ölü yerin içine yetmiş harşın batar. Böylece o kıyamet gününe kadar kabirde azaba uğrar durur. Kabirden çıkacağı zaman kıyamet durağında karşılaşacaklarıysa, Birincisi zor bir muhasebeye tutulmaktır. İkincisi Allahu Teala'nın gazabına uğramaktır. Üçüncüsü cehenneme sokulmaktır. Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. Dördüncü bölüm sonu.